Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kırklareli'nin vize ilçesinde bugüne kadar bölgede varlığı bilimsel olarak kanıtlanamayan kızıl geyiğin fotokapanla görüntülenmesi araştırmacıları heyecanlandırdı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı Kaynak Değerleri Envanter Araştırma ve İzleme Programı'nın geliştirilmesi projesi kapsamında Vize içerisinde yaban hayatı mercek altına alındı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi'nde görevli Doktor Yasin Ünal'ın kırsal alanda 4 ay süren çalışmasında 120 kuş, 51 memeli ve 47 böcek türü kayıt altına alındı. Çalışmanın kapsamında Trakya ile ilk kez kızılgeyik fotokopanla görüntülendi. Ünal Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı'nın başta karaca olmak üzere çeşitli hayvan türlerini barındıran alanın eşsiz bir tabiatı sahip olduğunu anlattı. Alanda kurdukları dört foto kapanla birçok canlıların görüntülerini kaydettiklerini ifade etti Ünal. Bu canlılar arasında nesli tehlike altında olan türler de var diyor. Ünal Türkiye'de tehlike altında olan türler arasında kızıl geyik ile su samurunun görüntülendiğini, kurt, çakal, tilki, porsuk ve karaca gibi birçok hayvanın, yaşamını da kayıt altına aldıklarını aktardı. Ünal alanın korunması gerektiğinin altını çizerek yöre halkından da bu konuda destek istedi. Türkiye için yeni bir iktisadi kalkınma hamlesi olacağı belirtilen mega endüstri bölgelerinin yer seçimi kararlarını inceledi Tema Vakfı ve projelerin Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz ekosistem alanlarını koruyacak bir kurgu gözetilmeden önemli doğa alanlarına telafi edilmeyecek zararlar vermesine yol açacak şekilde planlandığını belirtti. Yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı yüksek ve orta yüksek teknolojide ürünlerin üretilmesinin planlandığı belirtilen mega endüstri bölgeleri ilk kez 2018 yılında kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye'nin 4 önemli bölgesinde yapımına başlanan endüstri bölgeleri kamu arazilerinin tahsisi çeşitli vergi harç indirimleri ve muafiyetleri, altyapı desteği, hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış izin, onay ve ruhsatlandırma süreçleriyle var olan ekolojik değerlere vereceği, geri dönüşü mümkün olmayan zararlar dikkate alınmadan geliştiriliyor. Projelerin yer seçim kararlarını inceledi Tema Vakfı ve söz konusu yatırımların ekonomik faydadan ziyade ekolojik yıkım getireceğini belirtti. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç. Ülkemizde korunması kritik önemde olan doğa alanları üzerinde alınan tüm bu yatırım kararları kalkınma planı, mekansal strateji planı, bölge planı, bütünleşik kıyı alanları planı, çevre düzeni planı gibi bütüncül planlama yaklaşımlarından ayrı alınmış kararlar. Dolayısıyla yapılacakları bölgeye olumsuz etkileri hiçbir bütüncül planlama ve kümülatif çevre değerlendirme süreçlerinden geçirilmedi. Sanayi yatırımının yapıldığı bu bölgeler, Yeterince planlama yapılmaksızın ve doğaya etkileri dikkate alınmaksızın kurgulanmış çekim merkezleri haline gelecek dedi. Ülke genelinde alınan yatırım kararlarının coğrafi anlamda akılcı bir biçimde olması gerektiğini vurgulayan Ataç, flora ve fauna bakımından bu kadar önemli olan kıyı bölgelerinde yapı yoğunluğu, kirlilik yükü ve afet riskleri engellenmeli Bugün yaşadığımız iklim krizi, iktisadi kriz ve sosyal adalet sorunlarının birlikte çözümü için ekonomik ihtiyaçlarla birlikte ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan ve gelecekte de çok daha ağır ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabilecek etkilerin hesaba katılması gerekli. Bunun için daha fazla gecikmeden sürdürülebilir bir iktisadi gelişim politikasını ve bu politikanın bir sonucu olarak planlı ve doğaya saygılı bir mekansal Planlamaya ihtiyaç vardır, dedi Deniz Ataç. Muğla'nın Çeşme ilçesindeki Altın Kum Beşevler bölgesinde yapılması planlanan Beach Club'ın yapımı için asırlık ağaçlar kesildi. Çeşme Çevre Platformu sözcüsü Dr. Ahmet Güler bölgenin birinci derecede sit alanı olduğunu söyleyerek yapılan inşaata tepki gösterdi. Doğayı katleden kişiler kontrole giden jandarma ve Çeşme Belediyesi'ne, İzmir Çevre Müdürlüğü'nden iznimiz var dediler. Belediye ve jandarma tutanak tuttu. İzmir Çevre Müdürlüğü'ne yolladı. Çeşme Çevre Platformu ısrarla İzmir Çevre Müdürlüğü'ne ulaşmaya çalışıyor. Ancak Çevre Müdürlüğü'nde konu ile ilgilenen muhatap yok. Ayrıca iznimiz var bakanlıktan denilen alan birinci derecede sit alanı olup hiçbir yapılaşma ve tesise izin verilmeyen bir yer. Hukuki ve toplumsal mücadele kararı aldık. Çeşme'nin betonlaşmasına Koy işgallerine karşı duracağız diyor Güler. Ayrıca durumu Cimer, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na da şikayet ettiklerini duyurdu. Gelelim Türkiye'den Tanzanya'ya. Maalesef haberler kötü. Simanciro Bölgesi Konsey Başkanı Yardımcısı Sendeo Leiser, Tanzanya'da kuraklığın bölge halkının hayatını çok olumsuz etkilediğini belirtti. Tanzanya'da son bir ayda 62000'den fazla büyük ve küçük baş hayvanının kuraklık nedeniyle öldüğünü kaydetti. Lazer, bu insanların geçimi demek, bu korkunç bir durum. Lazer, hayvanlarını korumak isteyen insanların başka bölgelere artık göç ettiğini söyledi. Bölge halkından Laurent Sanning de böyle kötü bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını belirterek su ve otlak sıkıntısı nedeniyle hayvanların çok zayıfladığını söyledi. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Thank Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğen. Sadece bugünkü değil